Evet, selamun Tekrar ayet, e, Maide suresi 32'den itibaren e, devam ediyoruz. <gülüyor> Min ecle zalike, bismillahirrahmanirrahim. İşte bu sebepten, yani e, yukarıdaki e, İsrail oğullarına e, onlardan alınan e, sözler, onların yaptıkları <gülüyor> ve onların... E, verilen onlara verilen nimetler Arzı mevhud, diyeleri buna benzer birçok e, nimetlerin e, verilmiş olması <gülüyor> bundan dolayı da İsrail oğullarına e, kitapta şunu yazdık buradaki kitap e, hem ellerindeki vahye dayalı kitap hem de gökyüzündeki ilahi takdir manasını gelebilir Ama biz burada daha ziyade ellerindeki e, Allah'tan gelen vahyin yazılı olduğu kitap manasında da anlamak gerekiyor. كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلًا İsrail'in, İsrail oğullarının üzerine biz yazdık. Onlara gelen vahide bu gerçeği onlara bildirdik. اَنَّهُ مَنْ nefsen نَفْسًا بِغَيْرِ nefsin Bir nefsi, e, bir nefis öldürülmeden, bir başkası öldürülmeden... kim ki öldürürse, <gülüyor> ev fesadin fil ardı, yeryüzünde kim ki fesat çıkarırsa, ve fekeennemâ katelennâse cemî'â, sanki bütün insanları e, hepsini öldürmüş gibidir. Demek ki, kim bir yeryüzünde fesat çıkarırsa, ve bir e, insanı haksız yere öldürürse, bozgunluk çıkarırsa, ömrülürse, Kim bir insanı bir can karşını veya yeryüzünde bir bozgunculuğu çıkarma karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Evet. فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا Sanki o bütün insanları, insanlığı öldürmüş gibi günah işlemiştir. Demek bir insan, orada bütün insanlara bedel. Bir insan öldürmek, bütün insanlara. İkincisi, Yeryüzünde insanların birbirinin vatanını, milletini Efendim e, zarar verecek, da vatanına, milletine zarar verecek bir fesat çıkarmak da bütün insanlığı öldürmek gibidir. Çok büyük bir günah. Bütün insanlığa yapılan bir zarar. Ve men ahyâhâ kim de ihya ederse, Bir insanı ihya etmek, sevindirmekten tut da kalbini gönlünü almak, onun işine yardımcı olmak, Efendim onun efendim e, rızık kazanmasına vesile olmak, ona e, kendisine ve etrafına sevdiklerine yardımcı olmak, bunların hepsi sadaka-i cariye de içine giren, bunların hepsi de o kadar büyük sevap ki ''Fekeenneme ahyennâse cemi'â'' ''Bütün insanlara yapılmış iyilik gibidir.'' sanki bütün insanları ihya etmiştir. İhya kelimesi çok geniş anlamı olan bir ifadedir. Ve lekad jaet hum rusuluna bil beyyinat. Biz onlara İsrailoğullarına mucizeler, peygamberler, vahiler gönderdik. Onlara geldi. ثumme inne kesiran minhum ba'de zalike fil ardi lemusrifin. Onlardan çoğu bunca beyinelerin, peygamberlerin gelmesinden sonra yeryüzünde aşırı gidenlerden oldu, israf edenlerden oldu. Elbette bunca güzellere, bunca nimete ve verilen bunca nimet ile birlikte farklı ve bir üstün yaratılmış olma gibi güzellikler bu nimete dayalı bu üstünlükler onların şımarmasına sebep oldu. Onların aşırı gitmesine sebep oldu. Ama vasat ümmet olan ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ise bu aşırılıklardan uzak ve övülen bir ümmet oldu. Bu açıdan bu ayet-i kerimeyi diğer ayet-i kerimelerle beraber değerlendirdiğimizde çok fazla nimet verildiğinde sizin Aşırı olmayacağınızı nereden garanti edebilirsiniz der gibi bir ifade var gizlice. Onun için size nimet az verildiyse veyahut da işte çok fazla verip de sizi şımartmaktansa siz vasat ümmet olun. Vasat ümmet olarak da en hayırlı ümmet demek ki. Evet, evet bu ümmetin e, bereketi ve hayırlı oluşu vasat ümmet olmasıdır. hem yaptıklarıyla aşırılıktan uzak, hem de yaşantılarıyla Efendim israftan uzak bir topluluk olmasıdır. Cenab-ı Hak bununla bu ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı üstün kılmıştır. Bundan sonraki ayet-i kerimeye geçelim. <gülüyor> yani 33. ayet-i kerimede اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذ۪ينَ يُحَارِبُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah'a ve Resulüne harp açmış olanların cezası ancak efendim, ancak şudur. fesaden Yeryüzünde ifsad için kimilerinin vatanını elinden almak, kimilerinin canlarına kıymak, kan akıtmak üzere savaş açan bu toplulukların cezası bunlar kimdir sorusuna Allah ve Resulünün emrini muharebe eden, savaş açanlar Yeryüzü ifsat için bu amaçla savaş çıkaranlar. En yuqattelu ev yusallabu ev tukatta eydihim ve arjulehum min hilafin ev yunfev minel ardi. Yani ne diyor burada? Bu yapmış oldukları büyük hatadır. Yukarıdaki ayetle birlikte anlarsak yani bir insanı haksız yere öldürmek bütün insanlığa verilen bir zarardır. ve aşırı israf davranıştır derken şimdi burada onun biraz daha açılımı olarak tefsir edebiliriz. Ne diyor burada? İşte diyor birisi de Allah ve Resulüne harp açıp yeryüzünde ifsada kalkışırsa onun cezası ölümdür. Ee, ellerinin ayaklarının tersine kesilmesidir. El ve ayak tersine kesilmesi. Yani elin sağ tarafısa Ayağında sol tarafı, elin sol tarafı ise ayağında sağ tarafı diye e, ve asılmalardır. Böyle bir ceza öngörüyor. <gülüyor> Yahut asılmaları veya öldürülmeleri veya ellerinin ayaklarının çarpazlama kesilmesidir. Yahut o yerden sürülmeleridir. Bunlardan birisi Osmanlı Devleti'ne bu şekilde davrananlara sürekli sürgün cezası vermişlerdir. bu ayet-i evle kullanmış olması, bu cezalardan her bireri ceza olarak verilebilir demektir. Yoksa efendim bir tanesi yapılıp hepsi de birden yapılacak manası değil. Hepsi de birden ceza verilmez, adil olmaz. O zaman Osmanlı Devleti'nde sürekli hainlere verilen ceza sürgüne göndermişlerdir. Bu şekilde Allah ve Resulüne e, harp açanlar Ve de yeryüzünde ifsad çıkaranlar, hainler bunlara verilir ceza, efendim, öldürülmeleri yahut asılmaları veyahut da ellerinin çaprazlamasına kesilmesi e, yahut da e, sürgün edilmesi. Zâlike lehum dihızcum fi dünya ve lehum fi alahireti azabu nazim Evet. Bu onların dünyadaki cezasıdır. Ahirette de bir ayrı. Büyük azap var onlar için. Bu hiyanetin cezası ağırdır. Evet. Hiyanetlikle ilgili verilecek ceza Allah ve Resulüne ve Metin içerisinde ifsat çıkarmak için, fitne çıkarmak için, savaş çıkarma gibi sebepler e, bu şekilde cezalandırılır. Bugün teröristlere verilen cezalar bu şekilde olması gerektiğinde bu ayet-i kerime de anlayabiliriz. ilerlediğine tabbumin ka takdir aleyhim fa Allahrrahim 34 aykelime deyiz Evet eğer onlar tevbe ederlerse siz onları ele geçirmeden önce o zaman başka onlar kurtulur bu cezalardan onları muaf tutarsanız diyor İllelen tabu tevbe ederlerse neden öncemin gablen takdiru aleyhim. Siz onları yakalayıp ceza vermeden önce onlar tevbe ederek sana gelirlerse ki böyle olmuştur peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın aleyhinde şiirler yazan efendim e, probanda yapan şairlerin birçoğu sonradan gelmişlerdir. Peygamberimiz Sallallahu aleyhi tevbe ettiğini, iman ettiğini bildirmişlerdir. Ve bir daha da şiir yazmayacağını söylemişler. Ve aksine ondan sonra da peygamberimizi ve dinimizi öven şiirler yazmışlardır. فَالَمُوا اَنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّح۪يمُ Bilin ki diyor Allah bağışlar ve rahimdir. Çok bağışlar bağışla, bağışlamayı sever. Evet. Allah gafurdur. Allah rahimdir. Buraya kadar konu itibariyle Yahudilerin Yahudilerin durumunu ele aldı. Sonra da e, haram ve helal ile ilgili bir de isyan e, ve fitne çıkarmakla ilgili, adam öldürmekle ilgili bölümleri bahsettikten sonra şimdi tevessül ve cihat bölümüyle ilgili bir ayet geliyor. İsterseniz bu ayette kalırız konu bütünlüğü bakımından. Efendim bugün de zaten sabah bir dua. Şimdi de böyle iki bölümden oluşan. İnşallah 34. ayet-i kerime konu bütünlüğü itibariyle burada kalalım. Daha sonra 34. ayet-i kerimede, bittikten sonra 35. ayet-i kerimedeymiş. Evet, 35. ayet-i kerimeden itibaren çokça bahsedilen, tartışılan Kur'an-ı Kerim'de tevessül var mıdır? Bu ne manaya gelir gibi ayet-i kerimelerde geçen bu kelimelerde konu başlığı olarak, Yeni bir konu başlığı olarak işleyebiliriz. Allah'ın selamı, sevgi ve muhabbeti, bereketi üzeriniz olsun. Sevgili Kardeşler, Esselamu